1954, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in şeytan ve cinleri yakalaması, evet, Hazreti Peygamber, bir ara uyuyordum, şeytan bana göründü, onun boğazına yapıştım ve öyle sıktım ki, dili dışarı çıktı, dilinin soğukluğunu hala baş parmağımda hissediyorum, Allah, Süleyman'dan razı olsun, onun duası olmasaydı, o şeytan sabaha kadar bağlı kalarak ve sabah namazına geldiğiniz zaman onu görecektiniz, dedi.